Şimdi sen de öyle bakarsan bana Ne anlarım ben söylediğim şarkılardan Her defasında başa dönderim Ama kalırım sen anlamazsın Kirli camlardan bakarım güneşin aydınlığına ve Kirine değil de her defasında temizlemediğime yanarım Güzel kadın Sessiz kadın Nerelerdesin sen Efendi kelimesi ben büyürken sokağımdan kaçmış Çocukken ergenlik sivilcilerim insanların gözüne batmış Ot yesem bok yemiş diye milletin içinde kalmış ki Oturmadan oturma eylememe ya oturursa diye oturanlara yaklanmış. Sefaletten değil de Sefil yaşa diye az verilmiş Az kalan çoktan gitmiş Çok oldun deyip şamar ben Ha unutmadan tekrar edeyim, güzel kadındasın Neden bakmasın sen? İçimin sızladığı geceler yorgana sarılır, sırlı izlerim duvardan dökülen terleri. Bazen güneş doğmadan uyuyamam. Sanki tüm kötülükler sabaha na yok olurmuş gibi. Açar camı koklarım, şehrin ortasında ıslak ormanların güzelliklerini en azından öyle hissederim betondan kaplı çiçekleri kurduğum hayalleri anlatırım anlatır inan diye gözlerine bakarım inanmazsın ulan hepsi gerçek olur sen inanmadığını bile hatırlamazsın olsun zaten sen de öyle bakarsan bana ne anlarım ben söylediğim şarkılardan Varsın unutulsun, unutulsun da Hatırlarsın elbet Söylediğimiz şarkılardan, şiirlerden, anılardan, hikayelerden Şimdi sen de öyle bakarsan bana Ne anlarım ben söylediğim şarkılardan?